Şüphesiz dünyanın en sıkıcı sanatçısı Nickelback radyonusuydu. Never gonna be alone. La. Modern sabahlarda günü gazetelerine bakma zamanı. Fire Önç. Stüdyomuzda Oktaj Demirci keza öyle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Bir karar verseniz artık hegemi. Ne açıdan? Dünyanın mı? en sıkıcı sanatçısı, sanatçısı kim? Nickelback'e de aslında Nickelback haksızlık Nickelback çünkü benim zamanımda bir hayatımı kurtarmışlığı var. Geçen gün şey dedin. Gerçi en sıkıcı sanatçılar demedin onu da. Şey mi? Jet ha, Rotala, jet rotala. Cetrotal'a şey bir... sıkıcı demeydim. Müzikten başlayalım. anlamayan adamların en sevdiği grup. Sevdiği yani. grup. Bir, daha... Bu da ağır oldu. Ağır değil ki. Kötü müzisyen demiyorum. Sadece müzikten anlamayanların en sevdiği grup. He. Sıkıcı bir barışa... Her Cetrotal seven de müzikten anlamaz diye bir şey yok. Hı. Ama müzikten anlamayan adamlar hep Cetrotal severler. Rock'n'roll'dan... Doğru. Fay. Bence çok güzel kotandı. Ben, ben o doğru. Mantığı öyle. Mantığı bu yani. roll'u hiç anlamamış adamların en sevdiği grupta The Doors. <gülüyor> eee, dorsun benle ilgili şöyle düşünüyorum. Hiç yok. Filmini de seyretmiştim. O da biraz sıkıcıydı. Tamam, o, ona istediğin biraz ama Nickelback için. Ya, zorsa da kötü sen de. Sadece sadece rakamlarda hiç anlamayanların, anlamayanların en sevdiği, en sevdiği grup. gruplardan biri. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. E, o zaman. O zaman. O zaman. O zaman. O zaman. O zaman. O zaman. O zaman. O zaman. O zaman. O zaman. O zaman. O zaman. O zaman. O zaman. O <gülüyor> yaşaysaydı kaç olacakmıştı? Bugün yaşaysaydı bilmiyorum ki kaç olacak. Yaşaysaydı Michael Jackson de böyle olsun isterdi. 52 mi? 50, 50 53 öyle bir şey olacak mı? 50, 50 51 gibi gibi. 50 geldi. falan gibi. Ona göre lütfen dikkatli konuşun. Yayınımızda dikkatli konuşalım. Michael Jackson'ın sözü. Biz her şeyi birleştirdiğimiz. Eni köyümüzün yağmurlarında yıkıslanlar olmuş. Benim, benim hiç şey yapmayın benim hiç parçalarla Hiç şeyim yok öyle sözün bittiği noktaya da Dakika bir de gelmiyor American People dergisi American People dergisi Amerika'nın Derginin ismini dergi. vermemiz şey değil değil mi Aslında Türkiye'de yok bu dergi Olsun internet var üzerinden herkes ya. şimdi hücum ediyor People İnternet dergisine. üzerinden hücum edilsin değil mi? Bazı büyük şeylerde var Kitapçılarda, bakkallarda marketler. dergisi. American People dergisinin reklamını yapmış oldun ve yıllarca hapis yatacaksın. <gülüyor> ben niye o zaman almıyoruz biz de internetten sürünüyoruz ya? Her gün düzenli takip edilen dergisi de. Ee, bu aylık değil mi? 3 dolar, 5 ya, inter... dolar bunun hesabını İnternet yapıyoruz. Serfiz... Ayıptır ya. İnternet servisinde sırt zırt değişiyor. Hollywood'da çığır açan 35 ünlü kadını seçmiş American People dergisi Çığır çığır Hollywood Kimi yaşam tarzı kimi aşkları kimi saç bandıyla listeye girdi diye haber böyle devam ediyor Jennifer Aniston var mı orada? Bakayım yok saçları ile listeye girdi dememiş saç bandı ile demiş. Hemen evet. çıkardın sen Jennifer Aniston. <gülüyor> Don Jennifer Don efendim, Aniston En çok tartışılan saçları. Jennifer Aniston da saçtan hiç anlamayanların hastası olduğu <gülüyor> en beğendiği <gülüyor> kadın. <madali. gülüyor> Hakikaten Jennifer Aniston. Ya bir de ekçi bir şey vardı hiç, ya. efendim bu. Ekçi sözlükte şey vardı dün gece şey. <gülüyor> Fresh e, haber girdi. Fr Friends vs. Hawaii Meteor Mother diye bir şey açılmış açılmış. O kadar seviyeli, o kadar güzel bir tartışma ki. Gerçekten okurken çok mutlu oldum. Ne kadar seviyeli tartışma diye. İki diziyi çarptırmışlar. Çarptırmışlar mı? France açık ara önde. Bütün dizi dünyasında. Ama şimdi Hawaii Meteor Buradan da tabii Nazo 82 ve Mona, Mona derin saygılarımızı gönderelim. Doğru. Saygıyla karışık hayranlık da olsun yani. Hayranlıkla karışık gerek bir şirat, hürmet. Gerek e, minnet duygusu hepsi e, bir araya gel. Sürat ve minnet duygusunun bir araya geldiği tek, aynı potada eridi. Tek yani. ortam ya, tek ortam monarizayla. Nazo 82. Bu arada Doktor Jürgo'ya da hoş geldin demek istiyorum ben. Aa, flash, coming flash back. Flash, forward, flash forward başladı tekrar sahalara döndü. Koçum benim diyorum. Allah. aslında onlar değiştirsinler nickleri ya böyle. Yok Nazo ha bak Nazo güzel. Nao güzel. Monoriza da çok güzel. Monoriza da güzel. Onunla, o da çok güzel. Bir tek şeyi değiştirmemiz Mona lazım. Monoriza'nın yanındaki şey ne? R... şey o Copyright mı değil? Copyright. Copyright'ın copyright R'si. Yok R yuvarlak içinde R şey var. Ne anlama geliyor? Copyright'ın R'si. <gülüyor> Oğlum onlar hep ayrı ayrı. Copyright'ın C'si var, O'su i̇şte var, T'si var. Ne? R gördüm. T's... R ne diyor? Evet R'nin de bir şeyi var. Trademark. TM. E, o Bilmiyorum ki o niye oluyor. R ne? halka içindeki R nedir? Bize bunu açıklar mısınız? Halka içinde, halkın içindeki R ile halka içindeki İndeki R, ye R ye arasında. Çok varsa. ince bir çizgi var. Kendisini halka içinde bir halka R. I, halka içinde C copyright. Tamam. Halka tamam. içinde Rene. Rene. Teme şey. Tm şey Trademark. Trademark. C ne? Copyright. T ne? Halka içindeki F Flash. Flash haber. <gülüyor> Flash haber. Hemen geldi telefonla. İnanılmaz. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın Muzaffer, Muzaffer Bey. Muzaffer Bey'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi o re demek. Re-Registrı yani Kayıt edilmiş. Re-Registrı yani demek. Re-Registrı demek. Vay be. Ama, mü Neydi? Öyle yazıyordu değil mi? <gülüyor> Mücezsel? Mü <gülüyor> ne marka diye yazar o. Müseccel. <gülüyor> Müseccel marka değil mi? <gülüyor> evet evet. Siz Mona Rıza <gülüyor> mısınız beyefendi? Abi, Yemin tam ederim oldu. o kadar garip Hakikaten. bir yerde kesildi ki telefon Ve ben de böyle soru alır mı adamın adı Muzaffer ya Mona Rıza'nın adı belli ki Rıza Belli olmaz Mona Rıza baştaki Rıza göstermemiştir. Ya girdin mi Girdin mi Neyse belki de e, daha iyi oldu böyle Böylesi, böylesi. Neyse, Teşekkürlerimize ettiğimize göre Heh. Maalesef isimlerini değiştirsin Nazo ama... Rıza Mona Rıza, Nazu 85, Doktor Civanoğlu. Doktor Civanoğlu değiştirsinler. Nasıl değiştir? Neye değiştir? Doktor Civanoğlu güzel bir isim bulalım artık. İnternette en meşhur adamlardan biri olan. Doktor Civanoğlu'nun isminin değişmesi lazım. Madem kendisi. Ben sana şöyle söyleyeyim. Çok yeni, çok bir, yeni bir bence yeni bir sayfa ama. açıldı ya. Iki... Yeni sayfaya yeni bir şeyle girsin. Abi yeni sayfa falan yok. öyle yeni sayfaya bomba gibi. Böyle. İki bölüm seyrettik Flash Forward'tan bak. 2 bölüm. Üçüncü bölümde Doktor Civarco'nun altı sır seyrettik. Doktor Civarco ne oldu o anlat. Doktor Civarco yazıyor dizinin başında i̇şte özetten sonra. Doktor Civarco iyi seyirler diyor sadece. Doktor Civarco iyi seyirler. Dr. Jivago, iyi seyirler ismi diler. Çıktığı zaman bir alkış koptu ya sanki şey. Böyle bir artistin star... ismini gördün. Konuk oyuncuymuş gibi. Konuk oyuncu gibi bir şey gördün yani. <gülüyor> çok güzelmiş ya. O ee, tamam canım adı diğer Doktor Jivago ama silinmesi lazım. Doktor Jivago değil artık ben ona bir şey bulacağım. Tamam, bul da gel o zaman. Hayır, bulacağım, bulacağım diye bir saat konuşacağım dedim bana 30 35 saniye ver. Doktor Tacettin de bir şey mi diyorsun? Ha, bence çok güzel olurdu. <gülüyor> Yalnız programımızda iki tane doktor oldu ya. Bir, bir Doktor Bundan bir önce evi. Türk milletinin tek bir doktoru vardı. Düşünebiliyor musunuz? Doktor Erol Bey vardı sadece. Bugün bon. Doktor Jibagos'u, Doktor ile her tarafımız doktorlarla çeviriyor. Peki kalan... Doktor Ötker hiç mi bunun üstümüzde etkisi yoktu? Olmaz mı? Doktor Martens'ten sonra tanıdığım <gülüyor> ikinci doktor. <gülüyor> ay anam ay. Ya şu kadınları söyleyeyim mi ben size? Şu kadınları Söyleyin, söylesem evet. ama yavaş yavaş söyle. Hollywood'da çığır Hollywood diyenler. Hep birden abanma yüklenmeden tek tek sindire sindire. Çiftliği olan hanımlar diyebiliriz. Hanımın i̇şte... çiftlikleri. İşte, keşke bunu da yapsak ya. Buna yasak Böyle, koymayalım bu da, Buna bu yasak artık, koysak buna da, yok hatta, Vurun beni o zaman. O kadar büyük bir işlem hacmi elde ederiz ki şu programda. Öyle söyleyeyim. 2 trilyon döner vallahi. Bir program yaptık. Cihari şeylerimiz bu kadar işledi. Meg Ryan, Julia Roberts, Demi Moore, Nicole Kidman. Abi yüklenme bunlar, dedim bunlar abama Bunlar 90 90'lar. Meg Ryan ama nedir yani şimdi? Çığırı hmm. nedir Meg Ryan? In? Romantik komediyi bu Bu, bu, bu kadın sevindik. getirdi. <gülüyor> Türkiye'ye romantik komediyi ben Harry Metzeli ile ben getirdim demiş. Pardon da Meg Ryan'ı seven de kadından hiç anlamayan adamların baş şey rolcüsü. Kadın <gülüyor> Meg Ryan. Türkçeden hiç anlamayanların kurduğu cümle de bu galiba. Kadından hiç anlamayanların baş kurduğu aktrisi, baş, cümlesi. <gülüyor> baş cümlesi. Baş cümlesi baş aktresi Meg Ryan. Meg Ryan'ın dip boyası var değil mi? Sabit. Ama dip boyası gelmiş. Meg Ryan'ın buralarını gösterdiği bir film var ondan sonra zaten. Hangi Ya işte ben artık bu romantik komedilerin gülümseyen kaza olmaktan çıkmak istiyorum diye böyle bir garip gerilim, dedektiflik, cinayet falan bir filmde orları buraları gördüm. Herkes böyle kapat kapat diye baktı filme. Kaçır, Kaçır, aşk yaşadığı dönem. Kocasını hani aldattı. Ondan sonra. sonra gitti şeyle. Antonio Vanderas. Kim ya, ne yaşıyordu o? Russell Crowe'da falan ha? falan, falan Crow. bir şey. O Russell <gülüyor> Crowe'da herhalde dolduruşa getirdik onu. Taşlı yani böyle, hep sen. böyle mi oynayacaksın ya? Göster biraz zorlarını, buralarını göster. Millete falan bana nasıl gösteriyorsan millete böyle göster oralarını buralarını. Ondan diye. sonra ilişki bitmiş zaten. Ondan sonra hem film kariyeri bitti. Ev, ilişki bitti. Toparlayalım. Ondan bitmedi ki yok. filmden sonra Russell'ın arkadaşları oğlum demişler ya. Bunu demişler ya. Sen bize böyle anlatmıyordun falan demişler. Oğlum ne alakası var ya falan filan demeye gelmiş ama İş, atalar üstünden de geçmiş tabii ki. Demimur'un özelliği neymiş? Demimur hamileyken verdiği çıplak pozlardan Aa, aile yaşamına kadar her adımı takip edildiği için 90'larda e, damgasını vuran kadınmıştı. Ama diyor. Da Demimur'du Demimur'du yani. Given it Patrol daha dün konuştuk bak. Evet. Kadından hiç anlamayanların <gülüyor> baş. <gülüyor> Keşke şu kalıbı hiç kullanmasaydık ya. <gülüyor> <gülüyor> Oscar'lı LePetro Modern Grace Kelly olarak anılıyor demişler. <gülüyor> niye 90'lara, tamam. niye 2000'lerde LePetro'nun da filmi olmaması da bir acı şey. Nasıl Great hmm. Expectations diye bir zaman? Ya işte tane filmi yok kadıncağız ya. Doors. Sliding Doors orada mesela. Iki sayı, sliding doors da size Sliding Doors'da 2 sayılır LePetro. Shakespeare'inle abi var tamam zaten Oscar'ı oradan aldık. Shakespeare'inle. Ee, şey Ondan sonra e, yok. Ha, Shakespeare'in rahat. Betty Yancı Yancı oynadı işte ne bileyim ayrı bir yerde Yancı oynuyor bu tarafta Yancı oynuyor. Yok, ya yancı dedim ya? kadın yancı zaten hayatını yancı geçirdi. Hop oh, bir yandan gittim Oscar'da kaptım demiş. Ben bir onun televizyonda yemek programında takıldığı bir şeyi seviyorum. Ha İspanya'da, Orada, İspanya'da, İspanya'da İspanya'da? Yemekten Aa. hiç anlamayanların en sevdiği program mi? diyorlar. <gülüyor> Helen Berry Oscarlı ilk siyah kadın. Helen Berry kadın yani, kadın deyince. Bırak Oscar aldığı filmi zaten at bir tarafa. Ne Dünyanın... Oscar aldı film Monster'la Monster mı almıştı mı? bu? Oldu. Ondan sonra Kedi Kadın diye Ayy, rezalet çirkin bir film. Bugüne kadar filme ba aktarılmış en çirkin şey diyorlar onun için. Memelerinin göründüğü film şey miydi bu? Hayır, o şey. Ay, her yerde Swampish. gösteriyor ya. Ben Swordfish bak Fahir'de <gülüyor> kaçıncı dakikasındaydı Fahir'de? Memelel deyince mı? hemen ben Swordfish'e yapıştırdım şey arkadaş. Geç arkadaşlarımıza tavsiye etmek için söylüyorum. Kaçıncı dakikasında görünüyordu Swordfish'un? Valla 17. dakikada e, memelel yeterli. Teşekkür ederim. Evet. Çok çirkin filmleri ya. Hepsi çok çirkin. Niye canım? Güzel filmleri de var. X-Men'leri bile çirkinleştiren bir kadını. Ben artık Oscar'ı Bey. Beni be... biraz daha çok gösterin. Filme dediği üçüncüsü berbat oldu. Ama e, Şeker kardeşim onun bir hatası yok ki kadıncağızın. Bu Esmer tenli diye saçları beyaz yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> ya olur mu arkadaşım böyle pamuk gibi dolaşıyor ortada. Ondan sonra gözleri beleriyor meleriyor haliyle. Ama öbür kadın onun rolünü... Halberiye verseydim var ya şahane olurdu hani bu Halberiye vermişti Halberiye Oscar'lı X ay kadın diyorlar 90'lara damgasını vuran kadın listesinde ne demek Bana yani bu... 90'lara vurduğu damgadan bir iki örnek verebilir misiniz i̇şte Oscar'lı Oscar X ay kadın yazıyor yanında Siz kedi filmi, Kedi Kadın filmini seyrettiniz mi? Seyrettim ben de bitiremedim ben onu. Kedi Kadın Biraz filmindeki seyrettim. kötü kadın Sharon Stone'du. Sharon Stone öyle filmi İyi İyi kadın, kötü kadın ve kedi kadın var. Kötü kadın özelliği <gülüyor> şimdi bugüne kadar şeylerde biliriz. Ee, <gülüyor> ne derler? Mesela Betmen'in buz adam, buz evet, adam, belli yani olayı I belli age. işte. Evet. Ondan sonra bu şeydeki kötü kadının özelliği <gülüyor> neydi? <gülüyor> neydi ki kedi, kedi kadın. Kedi kadın yani. mı Kedi kadındaki kötü kadın. Hatırlayabilen varsa dinleyicilerimizden ne yapalım? Aliyhan verir Tek Aliyhan veriyoruz. Tüm e, şey, ürünlerine uyumlu. O Varka'nın ürünlerini... Uyumlu. Aslında keşke biz bu şey şarkıdan para topluyoruz ya... Birbirimizin cebine değil de havuza girseydi... Sonra onu da dinleyicilerimize verseydik. Hakikaten ya. O zaman ben size şey e, yapayım. Dur. Şimdi sistemi hiç bozmuyorum. Konuyu da değiştirmeyeyim de. Peki önce biraz para toplayalım. Aleyen hediyemiz var sevgili evet, dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Kedi Kadın filminde Sharon Stone'un... Numarası ne? Kötü Kadının özelliği neydi? Ben böyle garip bir... Yani komedi filmi olsa... Orada diye yani öyle bir kötü kadın. Allah Allah. Bu kadın kozmetik sektöründe çalışıyordu onu da hemen hatırlatayım. Ee... Ha, bin binbir surat tipi bir şey miydi bu? Keşke öyle olsa. Böyle makyaj malzemeleri... Yaşlandırıyor bir şey, muydu? Bir şey, bir şey mi? Şey Yaşlandırıyor muyum <gülüyor> Ya çok saçma bir şey. Şimdi söyleyeceğim uyduruyorsun diyeceksiniz. Bu kadın öyle bir krem bulmuş ki. Surat Hı -hı. olmuş beton gibi. Nasıl sertleştirilmiş beton? Evet Hı -hı. sertleştirilmiş beton gibi suratı. Yüzü beton gibi artık o kadar... Ko kozmetik sürdüyse... Ve onu piyasaya yaymaya mı çalışıyordun? Hayır, Hı -hı. Ha, onu ne yapmaya çalıştığını hatırlamıyorum da... Abi benim buna tekme attığı zaman hiçbir şey olmuyordu. Çünkü surat olmuş köseli gibi, affedersin. Bu Böyle özellik mi olur ya? Özellik bu, hiçbir şey olmuyor kadına. Ee, ben hiç hatırlamıyorum bunu. Çünkü. Aa, ama taş bebek kaplı şey oradan geliyordu. <Gülüyor> Sharon Stone'du taş bebek. Stone, yani ben oradan. Sharon Stone, oradan şeyi anladın. Anladınız. Hadi bakalım. Bak Cameron Diaz. Cameron Diaz deyince durun 90 arkadaş. 90'lana damgasını vuran kadınlardan. Cameron. Herkes de damga vurmuş bizden başka. Vinona Ryder. Vinona Ryder. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Demi Moore'u söyledik. Sözlük mükerrel sayıma göre. 2000'lere de bakalım hızlıca. Bakalım hızlıca. Drew Barrymore. Drew Barrymore. Toparlayalım. Orada efendim. dur. IT ile sinemaya adım attı. Tarzı en çok taklit edilen. Kim taklit etti Drew Barrymore? Drew Külç Barrymore. Tüm Kemçik ağzıdırlar. Katie Holmes'ta taklit ettim Katie mi? Katie Holmes var, Oya Küçümen var, hepsi. <gülüyor> Oya Küçümen'in ben Drew Berman'ı taklit ettiğini zannetmiyorum. Drew Berman'ın teyzesi saygı. Sevgili Bora taklit ettim olabilir Drew Günaydın efendim. Ee, i̇yi günler. Şey, bu ee, Kedi kadınla ilgili hmm. ee, bir şey yaptınız, hata yaptınız. Ha, Bunu ha, söyleyecektim. Ay, siz kedi kadının tek hayranısınız galiba. Beyefendi dünya bakıyor. Ona çattık ya, ee, olacak şey mi? Adınız yok. neydi? Ee, İsım Ali Kutay. Ali, Kutay Ali Kutay. Ee, Şimdi bu kozmetik ilacı e, ilk başta güzelleştiriyordu. Evet. E, uzun süre kullandıktan sonra beton gibi oluyordu. E, şey yüzün derilerini akıtıyordu. Ve hmm. bunu şey e, piyasaya sürmeye çalışıyorlardı. Bu kedi kadın karakteri de bunu engelliyordu. Hmm. Ya yani kedi kadın piyasaya çıkacak sağlıksız kozmetik ürünlere karşı bir mücadele mi sürdürüyordu? <gülüyor> evet, her kadın gibi, o zabıta da... gibi. <gülüyor> <gülüyor> Adet. öyle. <gülüyor> Peki efendim. Peki o Stone Stone kullanıyor muydu bu şeyi? Ee, o da kullanıyordu. Sonra yüzü dalmaya başlayınca beton döküyordu. <gülüyor> evet. Şap attırıyormuş yani yüzüne anladığım kadarıyla. Evet, deriyi döküyordu yani kısaca. Ali Kutay soyadın ne? Çalışır. Ali Kutay, Ali Kutay çalışıyor. Çalışır. Ali Bey, ee, o filmdeki Jön rolünü oynayan kavruk bir adam vardı. Onun kim olduğunu biliyor musunuz siz? O, pek hatırlamıyorum. Zaten 10 yaşında izledim filmi de. Siz o zaman gençsiniz bayağı. Ben çünkü olgunluğumun son döneminde <gülüyor> denk geliyorum. <gülüyor> bir kadın olarak en olgun dönemimde izledim. Çok teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kenan Kalav mıydı? Kenan Kalan geçen gün televizyona çıktı. Adam, dediğin, valla, inanılmaz valla. ya. İnanılmaz. Yaşlanmış mı? Hala bir Alâ. numara. Tarık Tarcan mı Kenan Kalan mı? Türkce cevap veriyorum. İkimiz ayrı, ayrı soruyorum. Tarık Tarcan'ın son bir laf var. Onu ben Antalya'ya taşınmış ya, 32 yaşındayken. Hı. Her şeyi bırakıp Antalya'ya taşınmış 32 yaşında şey diyen de. Tamam artık ben böyle. İstanbul'un keşme bu ortamlardan sıkıldım böyle sakin. Antalya ya, merkeze değil, mi? mi taşınmış bu lafı söyleyip? <gülüyor> şey işte portakal ağaçları falan. Sonra şey diye açıklaması var en son. 32 yaşına biraz erken olmuş. 50-55 gibi gerçeydim iyiydi. <gülüyor> 50-55 iyiydi 32 erken. Kaç yaşında şu anda Tarık Tarcan? 55 mi? Hadi ya 55 mi? <gülüyor> hiç yaşlanmayan sanatçımız bence Tarık Tarcan. Valla görsem baya baya baya. Catwoman tipi bir şey işte. Şey konuşan var mı hiç ya? Yani artık bu Antalya'nın portakal bahçelerinden <gülüyor> <Kalmadı>. uzaklaşmak. Evet <gülüyor> evet. <gülüyor> şehrin gültüsüne karışmak istiyorum Marmaris'e yerleşiyormuş zaten. Öyle. Artık buralar bitti. Marmaris'e <gülüyor> gidiyorum. Ondan sonra diye. Marmaris için biraz erken oldu. Yirmi sinmiş gibi gelsen İyi. <gülüyor> ya yanlış tercihler yapmış olabilir Tarık Tarcan'ın sonuç olarak ama Gülmeyelim kimseye. Hiç ya. Hiç sorayım. yaşlanmamasından hiç dolayı. takdir yaşlanmıyor Bak bir Tarık Tarcan, iki Hakan Peker. Bunlara ayrıca değer verilmesi lazım bence. Ha, ha, ha, Hakan Peker öyle de Tarık Tarcan yaşlanmıştı. Nasıl yaşlanmış? Baya yaşlanmış ya. Yalan söylüyorsun. Ben bunu kabul etmiyorum. <gülüyor> Valla Engin Koç'u gördüm. Engin Koç da sen. Kurumuş gibi ya, içi çekilmiş gibi. Engin Koç yaştan canım o belli. Ya Engin Koç'un içinde böyle şey var gibi yani özünü çekmiş, özütünü almışlar gibi. Sanki şeyin üstüne. Ya iç, biraz dinleyicilerimizi. Kafatasının üstüne direkt deriyi geçirmişler dinleyicilerimizi gibi. Dinleyicilerimizi tanıyarak konuşalım. Bakın Ali Kutay Bey. Catwoman'ın seyrettiğinde 10 yaşındaymış. Engin Koç dediğimizde kim şimdi? Bir milli kahramanımız mı? Hangi dönemde? Bizim dinleyicilerimiz engin. Koçu. Engin, engin koç'u... engin Koç'u seven dinleyicilerimiz yarısı... desek... ...bir milyon tane telefon gelir. Ben sana Yeterli zaman oh, verilirse tabii. Ben Facebook'ta yokmuş böyle şeyler. Engin, engin koçu, koç'u seviyorum diyorum diyen... İddia diyorum. ediyorum, Engin Koç'u seviyorum diyen... ...bir milyon kişi bulurum. Engin Koç'dan nefret ediyorum diyen... De, ki, ...sevgili dinleyicilerimiz desek... 1 milyon kişiden oradan gelir. Ben dünya üstünde hiçbir canlının Engin Koç'tan nefret edebileceğine inanmıyorum. Engin Koç öyle bir şeydir ki. Virüs gibidir ya. İnsana bir girdi mi... Ya sevilir ya gıpta edilir. Öyle bir varlıktır yani. Öyle başka bir his besleyemezsin. <gülüyor> Doğru. Başka his besleyeni zaten. Veya minnet, minnet ve sürat <gülüyor> duygularını karıştırarak yaklaşırsanız. <gülüyor> o zaman... <gülüyor> sen, sen, sen, sürat duygularımız şu noktaya gelmişken e, bir hava durumuna falan bakalım. Günaydın Günay aydın ay, dın dın dın Günay aydın Günay aydın Yuhuu Yuhuu Yuhuu Modern sabahlarda rock'n roll'a ayırdığımız sürenin sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi gerçek rock'n roll başlıyor Buyursunlar efendim. Yuhuu Evet. Ben bu sanat camiasında Oktay bahsetti Hollywood ünlülerinden ben de, e, Peki, bir şey sormak istiyorum Hollywood'da da vefa bir tadı mı? <gülüyor> Site adı Vefa sitesi vefaslısı. Hollywood'da çok hoş tabi evet. Russell Crowe falan hep orada oturuyor Vefa sitesi ve şey de yapmışlar ya Kendim gibi insanların Çevrende olmasını istiyorum falan Diye reklamını yapacağı dolmuş vefa sitesi <gülüyor> <Dolmuş, gülüyor> <dolmuş. gülüyor> Evet <gülüyor> Şimdi ben bir kişi Sinan Çetin Tamer Karadağlı, Özcan Deniz, Fehriye Evcen. Bu dört ismi neden saydın? Neden saydın? Ayrım Çünkü Yağız Erkek, Erkek deyince akla gelen isimler. Yağız Erkek, Özcan Deniz, Yağız Kadın, Fehriye Evcen'den ayrıldılar. Evcen'den ayrıldılar. Fehriye Evcen, kim? Fehriye Evcen, kendisinin... E, şey girişi. Sevgilisiymiş işte. Muhakkak öyledir de. Özcendiğinizin nereden biz nereden tanıyoruz? Kendisini biz şeyden tanıyoruz. Yaprak Dökümünün Necla'sı. Aa, Aa, öyle mi? Aa, sevgili Necla. Sevgili Yaprak Dökümünün sevgili Necla'sı. Tamer Karadallı'nın ne işi varmış? Şey, Tamer Karadallı'nın ne işi var böyle bir e, Sinan e, Erçetin e... ne diyorsun Fahir bir takım <gülüyor> isimler söylüyorsun Sinan Erçet'in diye biri yok Fahir onu Sin Sinan Erçet'in diye birisi olmadığı için Sinan Çetin idare edeceğiz bunlar ailecek görüşüyorlar Tamer Karadaylı ile Sin Sinan Çetin birbirlerine ev oturmasına gidiyorlar Tamam. benim anladığım bu röportajla ilgili bir televizyon programına katılınca Sinan Çetin şey demiş yalnız ben Tamer'i onu ben sevdiği kadar sevmiyorum biraz rahatsız hey. oldum <gülüyor> <gülüyor> Sinan, Çetin onlar, Sinan Çetin Çetin demiş ne diyor ya falan ya ya yani yok onun demiş geliyoruz. Hay sevmiyorum demiyorum ama sen beni daha çok sen daha çok arıyorsun demişsin. Yani Bana ben demiş yani. sen son şeyini söylüyorum lafına ben Tamer'i onun beni sevdiği kadar sevmiyorum bu benim yalakam hastam bu ha demiş ben bunda şey yapıyorum böyle. Ayakkabılarını dışarı koyuyorum bu hep hala geliyor dedi. Ters koyuyorum ayakkabılarını Gitmiyor tuz ekiyorum Gitmiyor Yerde gazete kağıdının üstünde veriyorlarmış bir şeyler yaptığı zaman hani Börek mörek yaptığı zaman gazete kağıdını da yere veriyorlarmış Ama <gülüyor> nereyde bunlar ya Sinancığım diye şey Ya Sinan şu Berlin'in Berlin'in o sancısının gene Falan değil yani evde çocuk mu var Hanım mı var? Buna hiç bakmayan bir adam tam Hangi mı? sahne? O kaçtı sahne mi? Cemuzardan şey, kaçtı The sahne. Bu aynı dediği hmm. sahne. Aa evet o çok Hülye güzel. Hülya kendi kendine. Hülye Avşar da hala o sahne şey diyor. Yani çok doğaç, çok natür. Geçen gün e, açıklaması. Ya ne acı bir şey ya? Sinemamızdaki en erotik sahne bu. Hatta Hülya Avşar'ın açıklaması alın. Tek kişilik mi? bir sahne bir de donlu kadın. İçin Neyse mi? Allah'tan yastık mantıklı. Esas siz dün şeyi kaçırdınız ya. Bu eski mankenlerden değil de yani ne diyeyim? Adı Belkıs diye birisi var mıydı? Belkıs Hakkale. Lale Belkıs, Lale Belkıs. Evet. Lale Belkıs'ın açıklaması var. Biz zamanında sevişirken hiç yaslık koymazdık. Çok ne sevişmeler yaşandı oğlum. Seklerdi. Lale Belkıs yalnız lütfen çabucak defayı razı. Lale Belkıs. Lale Belkıs çok seviliyor. Sevmasi için önemli bir Lale kadın kadın oyuncu. Esas şarkıları söyleyen kadın diye miydi? O Belkıs Özener o senin. Belkıs. Aya zaman yani. ben Belkıs Özener diye düzeltiyorum. Belkıs Özener ama şarkı söylüyor. Belkıs Özener oynamıyor. Ya Belkıs'te Lale Belkıs değil mi? Tamam Lale Belkıs. Oz o, o muydu Odur odur. Odur odur diyorsun yani fet yani şey kadın. Yanlış zamanda doğmuşuz diyorsun. Lale Belkıs evet hep kötü kadın değil mi? Daha doğrusu küçük hanımı aşağılayan <gülüyor> şey yapan. Avrupayı tipi olan değil mi o? <gülüyor> Lale Belkıs evet. tamam. Avrupayı olduğu için esas hep kötü duruma o düşüyor. Çünkü oradan avra girip çıkıyor Fato. <gülüyor> <gülüyor> diyerek ve adam nasıl oluyorsa o Fato'nun içindeki saflığı nasıl buluyor bilmiyorum. Sonra Fato tükürüyor mu adamı bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Bu filmde. Aybo. Gel kız köylü kızı. Biz seni yiyeceğiz. Fato fato fato. Üstüne tüküreyim diyor. <gülüyor> Hatta şey demiş onu da söyleyeyim de. Bunun beni sevmesi normal çünkü bunun dedesi benim dayımı kumara oturtuyor demiş. Bunun ne gibi bir anlamı var mı? Bu, Bak, bu. Demek ki dostunu doğru... Talkshow'lara çıkan adamla dostluk yapmayacaksın. Ne anlatacağı belli olmaz. Yani herkesin hayatında utanılacak... ...şirkin çirkin şeyler var. Şimdi biz de birbirimiz hakkında... ...gerçi hepsini anlattık yayında daha ne anlatırız bilmiyorum ama... ...gene belki yarın öbür olup da saklayabileceğimiz durumlar vardır. Ama ne oluyor? İşte her dostun arasında. Ama birisi bunlardan Talkshow'a çıkıyorsa... 50 defa da aynı şeyleri anlattıysa artık bunlara başlıyor. Ama benim yani bu dedesi kumar o. Bunun dedesi bir benim kere dayımım. altına kaçırmıştı. <gülüyor> patır patır paçalarını körlebun <gülüyor> içine soktuk. Bunları mı anlatacak? Ya zaten bir insanın bence yeterlisin ançetin söylediği şey. Yani bir, bir daha yanıma gelmesin dediğin adama bu yönde bir açıklama. O beni daha çok seviyor. Yani ben onu sevmiyorumun bir başka ifadesi. Hiç ama... söylediniz mi bir kişiye? ben seni hiç sevmiyorum falan diye böyle ciddi bir şekilde söylediniz mi sakin ee. sakin? Yok ciddi değil de şakayla karışık söyledim ama şakanın hani böyle komik olmayan şaka vardır ya <gülüyor> <gülüyor> ben de seni sevmiyorum zaten gibi böyle şey yaptığında onun ciddiyetini anladı. Ben anladı ve o seni... anda septik şoka girdi. Seni sevmiyorum yani şey olarak kullanış kullanımda olan bir cümle değil herhalde. Değil o yüzden zaten vurucu bir Ali'nin söylüyor seni sevmiyorum İşte diyor. tam çocuk gibi bir durumda söylemen lazım. Değil öyle bir, bir de, tatlı bir delilik lazım yani de ben hala içimde yaradır. Bir kişiye söyledim hayatım evet, boyunca. Üniversiteden, üniversitedeyken tam sınava girmek üzere. Hakikaten hiç sevmediğim bölümde bir ee, bir, bir erkeği mi söyledin evet bir erkeği bir erkeği hiç seni sevmiyorum dedin mi, Oktay <gülüyor> dedim maalesef hala pişmanım neden pişman o iyi ki demişim diyorum bir yandan bir yandan da niye böyle sen Oktay Demirci'nin hayatında böyle bir cümle var ya Diyerek kendimle kızıyorum ya kadar iyisi, çok başarılı bir çocuktu yani şey olarak akademik Hı. hayatında çok başarılı ve sınavlardan önce gelip şey yapardı ne yapıyorsun abi ne, ne haber abi şunu ya yani falan diye hocalarla olan anılarını falan anlatırdı bana. Bir gider misin zaten. Yani sevilmemesi mi? için çok sebep varmış. Hiç, sevmiyorum, Hiç kendini e, şey hissetme, suçlu hissetme. Ya var ya mezun oluncaya kadar gelmedi diyordum bayağı. Böyle Siz, bir şey sevmiyor yani. Sevmiyor musun benim Evet. E o da biraz hissetmez mi? E, hissetmez mi? Hala kalbaksana içinde yarı. Adı neydi Oktay? Onu bir belki dinliyordur şu anda bize. Adı, adını vermeyeyim ya vereyim mi? Adı bizde saklı. Adı bizde ama sevmediğim bir insanın adını da söyle yani. Vermeyelim canım. Gerçi kötü bir şey söyleyeyim Söylemek adam pişmanlığını dile getiriyor ya ve böyle bir şey olsa diyor yüzüne karşı diyor. Seni seviyorum derim diyor şimdi diyor bunu diyor yani. Benim anladım bu. Sonra anladım ki zaten birçok kişide de aynı. Çünkü alkış koptu benim ben bunu söyleyince arkamda. Çünkü bizim bölümde biraz lüks bir bölüm olduğu için Meteor Juminis diye. Herkese mikrofon verilirdi yaka mikrofonu sıralardan önce. Herkes takardı onu. O benim yayına gitmiş. Sene kaç? 96, 97 sezonu. 97 falan evet ha. doğru. Aa o sene ben duydum o olayı ya. Duydun mu? Tabii tabii. tabii. Metalürjide Ot... bir çocuk arkadaşını yerin dibine sokmuş falan diye geldi tabii. Zaten de. şey diyorlar. Senden nefret ediyorum diye geldi. Laf tabii zaman içinde geldi, artmış tabii. artmış evet. gelmiş. Yani yerin dibine falan da geçirmek değil de niyetim. Öyle de bir şey gerçek var. Şey Otlu'da bir efsane bu biliyorsun sen bu olayı. İki efsane vardır Otlu'da. Hangi hatta? teker patladı? Birinci efsane. Homer'in arabası diyecektim ben. Hayır o olur. <gülüyor> Hangi teker patladı? Bu bir. <gülüyor> evet, ikincisi de, bir ikincisi de o Oktay Demirci'nin seni sevmiyorum demesi. Bir neyse tatsız konuları bir kenara bırakalım. Kena, bırakalım zaten kena, kenarıya saatinde, veya bir yeriye bırakalım. Bu saatinde sonuna geldik artık. Bu yani. saatinde affedersiniz. Bir şey evet. soracağım size sadece. Çok Sok, affedersiniz. Çok Oktaycım. kısa bir soru soracağım. Çok kısa olsun lütfen. Bir ilan ver Bütün radyocular birleşiyor bir ilan veriyor. Tüm dünya radyocuları evet. Tamam mı? Ondan sonra gazeti açıyoruz. Bu radyocular arasında ismimiz yok. Ne hissederiz? Ee, i̇lan parasını paylaşmışlar. Gene 3 kuruşa orada ismimiz geçebilirdi. Şimdi gene 3 kuruştan. Tek başımıza o koca ilanı vermeye kalksak olmaz ama biz şey yapsaydık şimdi onların arasına kaç böyle düşmüştür adam başına? Yani bilmiyorum ama şimdi bu e, bir takım sanatçılar magazin muhabirlerine yönelik bir e, tam sayfa ilan verdiler. Hmm. E, bugün ben fark ettim. Bilmiyorum bugün mü başladı ilk de. E, bunun üzerine şey yapacağız. Çünkü bazı sanatçıların ismi var. Bazı mesela burada ismi görünen bazı sanatçıyla çok yakın olduğunu bildiğimiz öteki adamın ismi yok. Hmm. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız bakalım? Bir anda değişir Koşular modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya kaldığımız yerden devam şimdi soruyorum size sert mi soruyorsun yoksa bu sanatçılar birleşmiş bunun altında bir şey arayalım mı yoksa hiç konuşmaya gerek yok geçelim ya Neymiş şu anlamadım. Hopsuca, işte, magazin teröründe son. Evet, bir, işte. bir kısım magazin mobilerin son dönemde şiddeti gittikçe artan taciz ve tarih yoluyla haber yapma yöntemini kınayan ve bunun için gazeteye ilan veren bir dolu ünlü ıkını kın, kınıyoruz Bazıları yok. Bence paraları çıkmam şu anda Paralar Tam sayfa ilan veriyoruz. 50'şer düşüyor adam başı. Ya şimdi şey öyle falanlı filanlı konuşma. Veriyor musun, vermiyor musun Evet konuşmasın. abi o zaten en büyük sıkıntı değil midir? Böyle şey ortak işe girdiğin zaman toplayamazsın böyle. Toplayamaz. En baştan. bir 6'sını alacak olursun, bilmem konuşma. ne alacak olursun. Alamaz. 30 kişi çıkar. 500 kişiden para toplayacağım diye yola çıkarsın. 30 kişi verdi. Kaç kişi var orada? Ay, benim en çok dikkatimi çeken Behlül var. Adnan Bey var Bihter yok Bu ilanı şey yapan Değil Para de. yok üstünde Bihter Bihter nakit kullanıyor, Kredi kartı oğlum ya Aslında, kredi kart... Aslında parası var da Kotu biraz dardı ya Onun en son bölümde Hep de kotlar darmıştı Kod... Falan ne filanlı konuştu Bence o gün kesin Böyle olunca şey ettiremedi Yanarlı dönerli Onu bunu bir kenara bırakın da Yatak odanızda Televizyon var mı Ege? Yok Ha var Var mı yok mu ya? Şey yok DVD var. Televizyona bağlı değil. Televizyona bağlı değil. Zaten istiyorsun. küçücük televizyon. Yani büyük televizyon olsa yatak odasında televizyon serilir. Şimdi her şeyi altyazıda izliyoruz. O küçücük televizyonda gözlerim dönüyor. Gözlerim mi dönüyor? Ama mesela derseniz ki sevgili Ege. Efendim arkadaşlarım. Sana güzel bir keyfin yerine şu gelsin diye. Şubat'ta doğum günde sana duvara bir plazma alacağız. Ne dersin desene? Alacağız. Şurada çıkarıp şunun üstüne şakır şakır oynarım ha <gülüyor> Peki biz mesela konuyu hissettirmeden sonra Sevgili Ege desek, Sen yine şey mi dersin Sevgili arkadaşlarım, Efendim, arkadaşlarım mı dersin Sevgili Ege diye bana hiç seslenmiş olsaydınız Bugüne kadar Aa, bir kere bile nasıl ya Nasılsınız arkadaşlarımı duyardınız Ama ya ee, ee, Dediğiniz için Ben de size aynı şekilde dönüyorum Etme ee, bir dünya dünyası Mersin <gülüyor> Men dakika dukka diyorsun yani yani çalma kapımı çalarlar kapını diyorsun yani başka bir deyişle. Şöyle diyeyim size taptığım yıl geçen seneydi. <gülüyor> Valla o numaralar biraz artık bugün çok antrenmanlıyım. Oktay sizin yatak odasında var yok, mı? Yok hayır. Bildiğim kadarıyla yoktu en son bıraktığımda. Yok. Seninkinde aha. var mı? Benimkinde eski televizyon duruyor ama. Hem de kocaman televizyon değil mi seninki? Kocaman televizyon duruyor ama şey yok. Bağlantısı yok. Bağlantısı yok. Bağlantısız Elektriği televizyonda. bile yok. Evet çok acı bir şey ya. Çok acı bir şey ama Allah'tan yani hiç bilmeden bilinçsizce çok doğru bir şey yapıyormuşuz. Çünkü... Neymiş? Ne oluyormuş? Yatak odasında televizyon... Evet. Evet bir dakika Neyi bir dakika bir dakika Oktay çok merak ettim. Erotizmi affedersin erotizm, evet. Evet, aşk, cinsellik ne evet. hepsini öldürüyormuş abicim bir anda. Ha onlar çünkü şey televizyondan daha güzel şeyler. Bir şey sorabilir miyim? Erotizm dediğiniz... <gülüyor> Mesela erotizmle er televizyon öldürüyor. Ben de böyle söylüyorum. Yani adam gelmiş eve yorgun, argın. Orada bir şey Güzel. söyleyecek televizyonda. Bir tartışma programı. Kadın geliyor erotik, erotik, erotik. Erotik, erotik. <gülüyor> ya bu gece çok yalnızım. Hı -hı, beni sokulup beni ısıracak birisi yok mu falan diye. Bütün bu erotizmle televizyon keyfini öldürüyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oktay Uzmanlar biraz da buradan yaklaşsınlar <gülüyor> Biraz oradan biraz buradan yaklaşsınlar Lütfen beyler ben... e, Erotizm güzel bak evet. zaten öldürmesi mümkün değil ya Televizyonda erotik bir film seyredeceksin evet. Nerede seyredeceksin televizyon olmasa Nerede seyredeceksin İnsana ait bütün duygular televizyon sayesinde hayatım 3G ile Cevap veriyorum 3G, 3G. ile mi faiz? Ama çok özür dilerim 3G bazen geliyor bazen gelmiyor erotizm Ama televizyon de öyle, öyle değil mi Bazen öyle. geliyor Bazen bazen, bazen geldi zannediyorsun hı, -hı. Ha -ha. Gelmemiş oluyor. Biraz geliyor bazen hop gidiyor. Erotizm dediğin şey nedir ki? Böyle bir şeydir. Birileri şimdi. bizim hakkımızda 3 ke, <gülüyor> kere zekalı diye konuşuyormuş. Haberiniz var mı? <gülüyor> hadi ya. <gülüyor> hadi ya niye şaşırdın? Hadi ya değil bunun Ona gülmesi da... <gülüyor> ben benim. Daha çok dikkatimi çekti. <gülüyor> Ona da arkadaşım demeyeceğim o zaman. 3 <gülüyor> kere 3 kere ha, ha ha falan filan diye konuştuk. Ne yapayım. kadar güzel. Şimdi 523 çift üzerinde yapılan araştırmaya göre Oha. televizyonu olmayan çiftler ayda 8... Televizyonu olanlar dört yani yarı yarıya. Lira ödüyorlar mıymış? E, ne, 4, 4, bu ya? 4, 4 lira ödüyorlar. 4 lirayı, 4. İkinci aboneliğe ne <gülüyor> kadar ödüyorlar? Bir, birim yine fahir anlamadım. <gülüyor> ya madem yatak odasına televizyon koydular bunlar gitsinler e, mutfakta sevilsinler gitsinler gene yataklarında televizyonların serisinde. İlla yatakta mı sevişecekler? Çok yani? özür dilerim Egecim de. Erotizm, mutfakta da televizyon var artık. Her odada bir televizyon. <gülüyor> ve... Ben artık hiçbir şey, şey <gülüyor> Aile bireyleri tamamen ayrılmış. Birilerinden haber. Bir sohbet yok. Herkes yemekte daha sonra televizyonda. Doğru. O da doğru. <gülüyor> Ama gitti yani. Onun banyosu da var Ege. Yani. Oturma odası var. Ha? kileri var. Yani nasıl böyle şimdi bazı yeni ailelerde televizyon odası diye bir şey var. Yap evet. oraya sevişme odası. Çıkar televizyonu al onu yatak odasına. Hayır çok Çünkü... amaçlı çok maksatlı oda diye şey yap. Yani benim mesela. Çok maksatlı oda. Geri gelir misafir odası. Çok maksatlı dediğin geri geldiğinde işkence ve engizisyon isimle mi kullanılır? Hayır, Hayır sevişme diyemezsin Kaç diye. Kaç maksatlı olabilir bir odanın ya. Bana bir oda maksatları söyle. oda maksatı. Oturma odası. Oturma maksadıyla. Misafir. <gülüyor> misafir <gülüyor> misafir maksad. ağırlama maksadıyla. <gülüyor> maksadıyla. <gülüyor> Yoğuşma odası olsa? Dur yoğuşma odası Bak onu en başta söyledim Yo, Onun mı? dışında yeri geldiği için söylüyorum Kıyafet odası Kıyafetlerimizi depolamak amacıyla Ütü odası Ütülerimizi depolamak amacıyla Hiç anlamamış bir da Daha devam <gülüyor> ediyorum Eşte, ütü, istiyorsan ütü. devam çalışma odası her şeyden önemlisi yaptığımız koyacağımız bir odası ha çalışma maksadıyla kullanılan odaya biz çalışma odası diyoruz daha da arttırabilirsin e, yatak gibi. odası onun adı da o zaman uyumak maksadıyla girdiğimiz oda Sevişmek maksadıyla mı giriyoruz yatak odasına? Her gün bir sevişme maksadıyla giriyoruz. Uyuyup kalıyoruz mu diyoruz? <gülüyor> Maksat <da> önemlidir orada <gülüyor> ya ama. Ya işte sevişmenin yeri yok diye bence zamanında sevişme odası diye bir oda konmamış evlere. Yoksa bir şekilde çocuklara falan açıklanırdı. Veya... Ha, çocuğa ne diyeceksin? Ya sevişme odasına girmiyoruz ayakkabılarla mı diyeceksin? Hayır, Daha canım. yine temiz dedim sevişme odasını. Öyle bir şey yok canım. Yani Tavandaki çocuğu... ayna parmak parmak olmuş gene öyle mi? Nasıl bir sevişme odası hayal ettiğini herkes bilmek zorunda değil. değil yani o... <gülüyor> herkes bilsin canım. Adam Aynen. ayna seviyor. Yalnız, çalış, çalış, sevişme odası. Ama anne bir tek orada salınacak var mesela. <gülüyor> Canım, yatak odasına girmesi yasak mı şimdi? Hani çocuksa eğer bunun isminin konulmamasının sebebi evdeki çocuğa ne diyeceğiz? Mesela kazan nerede? Herkesin de çocuğu yalnız? yok ki ya. Herkesin çocuğu. Ebeveynlere de belki. Gel sizin olur çocuğunuz yok niye? Kime ayıp olacak ya? Ayıp yatakta olur. <gülüyor> <gülüyor> Eskiler öyle diyormuş. Yani. Ya çok. Garip bir kim bile rahatsız <gülüyor> edici bir laf ya. <gülüyor> bir, sen, olur <gülüyor> çok rahatsız edici bir laf. Ama en son birisi söyledi bunu. Dün söyledin sen söyledin galiba. Yani. Ben Niye söylemedim bizim be, bizim ben sen söylediniz. Yalancılar İki gün sonra İkoncan ne demeye başlayacağız biz yayında ya. Birkaç övündüğümüz şey vardı. Onlar yavaş yavaş gidiyor kayıyor elimizden. Doğru, bize ait değerleri kaybediyoruz. Maalesef ben Doğru sahip çıkalım. Ben ya. artık hiçbir şey hissetmiyorum şey <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> ne yani şimdi öğrene yatak odasından televizyonları kaldırın. Yatak odasından televizyonları kaldırın. Çok renkli bir hayatınız olsun. Şimdi çok özür dileyerek bir şey danışmak istiyorum. Tüm dinleyicilerimize ve sizlere de elbette. Buyurun. Sen kendinden göre bir çözüm bulmuşsun ve çözüm olmadığı az önce ortaya çıktı onun. ve ee, son dönemlerde bir toplu bir para geçtim. Bunu e, plazma olarak... E, veya plazma veya LCD olarak hayatıma yansıtmak istiyorum. Tamam. Evdeki dana kadar televizyonu ne yapacağım? Teşekkür evet, ederim. Evet. Yatakoda diyecektim. Çok önemli bir sorun. Hakikaten doğru söylüyor. Yatak odasına olmuyor. Bizim de evde dev gibi televizyon var. O televizyon ömrünü bitirinceye kadar ki bence Ege televizyon ömrünü bitirmiş olabilir. O televizyonun ömrü daha 30 yıl. Ege'nin hesaplarına yaptı. göre. Ağzı Hiçbir şey yok. Ege'nin hesaplarına göre diye tekrar ediyorum Oktay'cığım. <gülüyor> Doğru. Boş kavanozun ömrünün de 10 sene olduğunu düşünen. Yok televizyon dediğimiz aletler e, gerçekten evimizin en uzun ömürlü aletleri. Her 3 türlü boyutlu televizyon. televizyona geçecek 15 sene sonra 30 yıl diyor hala ya. Ne diyorsun ya? E yani şimdi senin anlayışını e, ben şöyle düşünüyorum. E, mesela bu televizyon zaman içinde evrilmelidir diye mi düşünüyorsun? Hayır, Ömrü yani. uzasın diye. Bu zamanda bile yaptığı vazifeyi yayın, şey, aynen devam ettirecek. HD yani. yayın bile alamayacak. Yani, HD'si var mı bunun? Siyaset meydanına çevirdiğiniz programı ya. Televizyon teknolojisi mi konuştuk? O ne yapacak bu? koca televizyon? Atsan sat sat satamazsın. Abicim sizin televizyonda şöyle bir bak, sorun var. En baştan baktığım zaman ön paneli var ya paneli. <gülüyor> evet. Paneli falan çıkmış sizin televizyon. Panelden ne olacak ya? Orayı ben geri kapattım Ali kalem sokuyor diye tehlikeli şu aralar. yoksa panele mi dokunuyorsun? Panelde ya. <gülüyor> Panel. Boşver. O televizyon tamam. gider. Ne yapalım oğlum? o zaman? İsteyen o... var mı genç fıkara? İsteyen değil Genç zaman... fıkara, genç fıkara ve bana şak diye 500 çıkarabilecek bir arkadaş Sen o televizyonu 500'e sat. Ben burada böürürüm Ege. Sen zaten ortada bir sebep yokken de böğürebilirsin ama öbür başka türlü. Gerçekten herkesin hoşuna gidecek ölçüde böürürüm yani. 500 lira ne ya? Herkesin aynı anda yıl zevkine hitap eden bir börme yok. Var var. <gülüyor> Öyle bir börmeyi ben buldum. 500 dedi. Kaç yaşında bu telefon? Telefon diyorum, televizyon. Televizyon 5 yaşında. 5 yaşında. 5 yıldır afedersiniz hayvanlar mı? gibi kullandığınız televizyonu 5 yaşında. Çünkü 5 yaşında. Sizinki daha eskidir. 5 yaşında ya. Sonra ev, aldınız? Evlenmeden önce işte tamam neredeyse o zamanlardı. 6 olsun ne yalan gibi. 5.5 olsun 6 olsun. Bu adam yalan yalan yalancı ya. Bildiğin yalancı yani. Ha yalan çünkü dinleyicilerimize online satış yapıyorum ya buradan. <gülüyor> Şu anda yalan söylüyorum. <gülüyor> Yemin ediyorum yalan söylüyor ya. Siz onu daha eski görünüyor da ondan şüphelenmedim. Daha eski ben ne söyleyeyim nereden aldıklarını bilebiliyorum ya. Şu plazmalar, LCD'ler çıkmasaydı bütün televizyonlar böyle olsaydı aklımın ucundan geçmezdi televizyon değiştirmek. Evet. Yani şimdi ne yapacağım ben onu Çok doğru söylüyorsun ya. Bizim yani biz ne kullanacağız abi? Bozulunca hatta bozulduktan sonra tamam kullanacağız da nerede kullanacağız? kullanacağız. Yaptırılma olasılığı var tabi Nerede kullanacağız onu soruyorum. Salonun baş köşesinde mi geliyor İstemiyorum artık orada o televizyonu. Ya. Vallahi ona 200 liraya falan belki birine verebilirsin geç. Kalite marka olduğu için o da. 200 lira bir de üstüne mi vereceğim bunu lütfen benden al diyerek? Hayır canım 200 lira alabilirsin yani o televizyonu alacağım. Fiyatı söylüyorum net. Hiç darılma gücen mi O da çok iyi ihtimalle yani. Hı -hı. 100 lira falan verirlerse de öp başına koy. Fiyat hemen. kırıyor. Fahir fiyat kırıyor. Aldanma. Fiyat kırıyor. Fiyat Abi fiyat, ben ben. Fayir, <gülüyor> 200 lira ben. alıp hiç tanımadığım adama vereceğim. Hiç para almadan biraz tanıdığım adama veririm. Çünkü İşine sonra yarın öbür gün yüzüne vururum. Hala ya seyrediyor televizyonumu? Ben olmasa hayvan gibi yaşıyordun diye dolaşırım. Çünkü onun hayatın. 200 liraya da alınacak bir mutluluk değil bu. Tabii canım büyük sevk. O zaman git ihtiyaçı olan ihtiyacı olan bir genç arkadaşımıza ver. Hmm, Yayından evet. verelim onun televizyonunu. Aliyan vermek yerine halen vermek yerine şahane kalite marka televizyon Mantıklı ya. Oyun aslında. 6-7 yaşında ama olsun. Temiz bulalım. 210 30 30 sevgili dinleyiciler. İstek çarkınızla bu güzel perşembe sabahını şenlendirebilirsiniz. Reklamların hemen ardından 210 30 30. Gutenaiten. Gutenai ai ai dün dün dün. Ba, günümüze döndük sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Ne kadar güzel. Şakira demiş ki korsana karşı değilim arkadaş. Helal olsun Şakira'yı. Rahatsızlık duymuyorum benim şarkılarım inince. Müziğin demokratikleşmesidir hocam bu demiş. Hocam mı demiş? Hocam mı? O zaman galiba bir hata var orada ya. O zaman ot otobüslerine binmeye hak kazandı diyorum ben Şakira'yı. Demokrasi mi dediniz <gülüyor> en son? şu açıklamasından sonra Şakira'nın. Eğer yarın öbür gün şimdi hani çok atıyor gibi olabilir ama yani öbür gün bana otobüslerine binme hakkı verilirse bu hakkımı hemen Şakir'e ben de son klibinden sonra bu lafı etmiştim Şakir'e de müzikten hiç anlamayanların hastası olduğu sanatçıdır yani. Müzikten ve danstan anlayanların dans, hastası e, olduğu de, sanatçıları desek daha doğru. Onun en son Müzik, bir şey... Müzik ve dans <gülüyor> Berbat bir şey çalmıyor mı kadın? Evet, berbat doğru. <gülüyor> yani. Klibi, klibiyle izlemen lazım. Klibiyle olunca klibiyle güzel oluyor. Gözünü anlatınca tam olmuyor da klibiyle izleyince güzel oluyor. Şarkıyı güzel buluyorsun. Şimdi bacak açıklığı 12 santimetre. Bacak açıklığı Şakir'e daha bahsetmiyorum. Bir örümcek keşfedilmiş. Kaç metre? Ağların 12 efendisi cm. mi? Bir gözünüzde canlandırma istiyorum. Normalde hayvanla benzer mi? karış benim. gibi mi? Ee, bir karış. 12 santim mi? 12 santimetre ya. Bir gözünü de canlandır 12 santimetre. Bir karış 20 santim falan yani benim karışım 20 mesela. Çapı 1 metreyi bulan A örebiliyormuş bu şey. Dur bakayım. Sözün bittiği noktaya <gülüyor> doğru ilerliyoruz Oktay haberin <gülüyor> olsun. Hakikaten geçiyorum ya. <gülüyor> Saçmalıyız bu. Lütfen uyaralım yani hakikaten. 1-2 adım sonrası sözün bittiği yani. <gülüyor> Bacak açıklığı. 6 altı altı santimetrenin yukarısındaki örümceğe ben örümcek demem demiş. Doğru. Sözünün birçok geldi. geldi, hoş geldi. <gülüyor> Senin çocuk kanalı var ya. Orada Sara Gram diye bir hanımefendi yapımcı olarak e, işe başlamış BBC'de. İlk çalışma gününde meslektaşları kendisine kokain teklif etmişler. E, BBC... Serhat'ım kokaini alır mısın? Ondan sonra çekime giriyoruz çünkü. Kokla. Efendim? Kokla. <gülüyor> Ama ne kadar enterazan bir işleriymiş. Hoş geldin arkadaşlarımız tanıtayım. Burada çay vermezler adama. Radyo 30da <gülüyor> İlk gününde. <gülüyor> Niye 30 sene öncenin? O hikayesini anlatıyor ya Sara Güran. Ondan sonra bağımlı olmuş Sara'da. Zaten ha. kaç sene önce başlamış. İlk bilmem ne başladığım tarihte şu tarihte ilk gün bana böyle teklif ettiler ama... E, reddettim eline. ama. Ben reddettim. Böyle rezillik olmaz dedim. İçime çekmedim demiş. Hemen müdürün odasına gittim. Müdür bembeyaz burnuyla beni karşılaştı. <gülüyor> Açılamıştı. Yalnız gerçekten BBC Çıldırı'nın bir takım şeyleri geçen yıllarda aşırı dozdan maalesef. BBC Çıldırı'nın mı? Evet. E BBC Çıldırı'nın dediğin teletabiler. Ondan sonra teletabiler sağlam o, kafayla çıkar mı? Otel o teletabi dediğin şey zaten. Yani dedi ya, yani, Meslek hastalığı mı yani bu? <gülüyor> Meslek yani başka hastalığı de. çıkaramıyoruz demiş ya. Ya yani ben nasıl karnında televizyon alanı yaratık bulayım demiş. <gülüyor> Benim kafam güzel olacak ki onun yanında tavşanı da koyacağım demiş adam. Tavşansız olur mu abi? <gülüyor> <gülüyor> Tavşan harman geziyorum diyorum. <gülüyor> Vallahi tavşansız -tabi şeysiz gibidir ya. Çocuksuz ev er gibidir. Nasıl seyrettirme ya bazı şeylere zaten ket vurmak lazım. trt seyretmek değil. trt anladığım kadarıyla yapmak e, bu tip dertlere yol açıyor. İşte evet. Yani başka türlü de ya başka türlü TRT1 gibi bir şey yaratamıyorsun ya başka türlü katlanamıyorsun. Yani. Çünkü aynı soruyu 50 defa soruyor adamlar diye. Yani nasıl katlanılsın? Çocuklarımız için. Çocuklarımız için bir yere kadar dersin. Aha. Benim çocuklarım büyüdü. Başkasının çocuğu için. Ben gene bu <gülüyor> renkli adamların peşinden mi koşacağım? Onların içindekiler de ayrı bir sıkıntı. Niye? TNT'nin içinde olmak da var yani. Tinky Winky diye bir adam dolaşıyor. Sabah evden çıkıyor. Hadi hayırlı işler diyor karısına. Aman o yine 4 kişi 5 kişi, kişi ya. Tinky Winky, 2 kişi 5 kişi değil 55 kişi telefonmuş o kostümlerin içinde. <gülüyor> <Ciddi> <gülüyor> isimsizler mezarlığı var BBC'nin arka, arka tarafına direkt gömüyorlar mesela. Sesleri zaten. mesleri de yok ya böyle şey de değil. Sesleri Aa, var canı. T harf koyuyorlar. Hepimiz olabiliyoruz. Fire. Mesela, Tinky Winky, i̇şte. T Tinky Winky. 50 tane Tinkwinge mezarı var orada. Aa. İsimsiz Tinkwingciler. Güneş mezarı. çocuğu değişiyor mu? Güneşteki çocuk ablak çocuk var ya. Yok Güneş'teki o değişmiyor. Çocuk zaten satıcıymış o. Direkt oradan çağırıyor O tezimleri. sabit mi o çocuk? Çocuk sabit. TRT 1'ler mütehirlik. Nasıl sabit oluyor peki? Ya tipim ipi değişmiyor mu? bu? Bu hiç Ya çocuk bir numara yapmıyor ki. <gülüyor> bir gün bir büyük çıksa ya o çocuk da güneşte. <gülüyor> Aa sakallı bir adamı görmek istiyorum o çocuğun büyüdüğünde. Sakallı bebek bekliyor zaten TRT Haber. O sakallı bebeği görünce TRT Haber'in dünyasının sonu gelecek. Sezon finalini öyle yapacaklarmış TRT Haber de zaten. Ve ben, en son Tinkiwinki kam out yapacakmış. TRT Haber'i seyretmeyeli hakikaten çok uzun zaman oldu. Ya yani. TRT Haber'deki bu Nuno demek ki kokainmanın önde gideni. Nuno hangisiydi? Elektrik süpürgesi gibi her şeyi <gülüyor> dişi de çekiyor. Komple tak kokayım lan şu. Hmm. Abi mal var mı? Pisler var. Sevdiğim bir oyun. Vallahi seyretim. Seyret abi, Başka ne? Aşkı Feftun'u seyrettireceğim. Aşkı Feftun seyretti bir de Avatar seyrettir. Avatar'ı seviyor. Ateş, toprak, su, deri. Avatar'a gider. <gülüyor> Ay ha. geçen gün avatar valla ne güzeldi ya ne maceralar neler neler, neler yapıyorlar. Bu Benten'in seriden var mı ya? Her Oo, tarafta çantası var. Nedir Benten'in olayı ne? Acayip seriden var ya ben Benten ne ya? ismini işte aynen böyle ben de dördüncünü anlamıştım. Benten mi? Benten mi? Ten mi? On diye mi yazılıyor falan diye. Hakikaten öyle ama... E, Zamanında Tenten'in amcaoğlu mu? Ne bu Benten? Amcaoğlu evet. Nereden bildin Fahir? Kim abi? Benten ne ya? Nasıl Benten bir tipi ben? Benten benim var? yeğenim olur diye. İlk bölümü <gülüyor> öyle zaten. <gülüyor> zaten o açıklamadan sonra hiç kimse inanmamış yeğeni olduğuna. Abi Benten ne ya? Ya öyle bir şey görmedim işte mi çatlasını bat arasını? Ya yani ne işim var? Ben çocuk ilkokulların önünde mi geziyorum? Çocuğun matarasına mı bakıyorum? İlkokulların önünde değil ki. Oyuncakçılar kartları, mı oluyor? Kartları martları var ya. Herkes şimdi bütün çocuklar ona şey yok. Evet, kartları da vardı. Ha, biz Kartları geçen varsa iyi ya. tamam geçen, geçen gün. X-Men mi oynuyorduk? Biz ne oynuyorduk? Ee, şey, Marvel, Marvel kahramanları. Kahraman Marvel değil tabi özel bir özel bir e, çizgi e, roman. Gerçi filmasyon. başka kalmadı herhalde. Ne Marvel var Marvel. Yok DC'yi aldılar. tam. Disney DC de aldı. Bir tek Marvel kaldı piyasa. Yo Marvel'i aldı. Marvel'i almadı ya. Marvel'in karatasını. Ya bir neden bahsediyorsunuz aldı. ya? Bir ruh hastası gibi konuşuyorum. Marvel'i aldı. Mar şeyi aldı, aldı sadece. Marvel Marvel'in komple, komple mi aldı? Komple aldı. Oldu tabii. Sana? Hı hı. Vay be. Bundan sonra örümcek adamı önce şeyle görürsün yani. Hmm, bu çiziyi koparmamalıyım dalında çiçek dalında güzel diyesi. <gülüyor> Böyle örümcek adam olun mu ya? Çimlere basmayınız diye. Böyle <gülüyor> yani örümcek adamın şey demesi gibi. Bankayı soyun. Ben artık hiç şaşırmıyorum. Bütün <gülüyor> şey. Stanford Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Olma bilmez miyiz ya. Stanford. Stanford Ege'cim. Stanford Havaya mi? atılan madeni paranın yazı ya da tura gelmesi şansa eşit olmadığını açıklamış. Yok ya neye ha, göre kime göre. Orada şeyin kafa büyüklüğüne göre mi hesap ediyor? Yazı gelme olasılığı mı yüksekmiş? Kafa çok büyük olduğu zaman. Otura kafanın olduğu taraf zaten. Söyle i̇şte neyi Ağır göreyim. çekiyor alta geliyor. Kafa ağır çeker doğru. Çünkü kan beyni hücum can, eti için Stanford'da bir şey var. Cam masa üzerinde yazı tura alttan bakılır. Haa Aa evet onu Orada. okumuştum ya. <gülüyor> Orada teknik farklı. Saniyede bin kare kaydedebilen kameralarla yapılan araştırmaya göre para fırlatılırken hangi taraf üstteyse onun gelme olasılığı daha yüksek. Bir saniye deniyorum hemen. Hayır yüz binlerce dolarlık makinelerle yaptıklarını şimdi sen burada mı yapacaksın? Ben, şu anda turay <gülüyor> yukarıda. Cebinden tamam. 10 kuruş çıktığında herkes aç. <gülüyor> ne yapayım abi? Demin kahve makinesine gömdüm hepsini. Yazı geldi abi. Demek ki Yanlış. Ama tık dedi abi, çarptırmayacaksın onu. Neyi? Ne yapacağım abi? Tutup ters çevirip çarpacaksın. Nasıl? Yani böleceksin. Al. Tutup ters çevirip... Al gene yazı attım, tura geldi, tura attım, yazı geldi. Ne mekti? Yalanmış. İki de Tura attın, gene yazı geldi. Stanford. Stanford. Ne oldu ciciğim? Bitti. Bitti. Odtu'da yapılan açıklamaya göre Stanford Üniversitesi araştırması tamamen yalanmış. <gülüyor> <gülüyor> Bence Stanford out, Odtu in. Para parmaktan çıkınca para, para parmak. parmak. <gülüyor> Zaten Gidip iki parmak, tane de, de, de bedavı, para parmağı. Bir bana gelsin bunu nasıl olduğunu açıklasın ya. <gülüyor> <gülüyor> Şarkıları bilen dinleyinlerimiz. Kendinizi çok akıllı zannediyorsunuz Neden sessizlik olduğunu herhalde hissediyordur. Neyse cebimde yeterli miktarda para var. Bugün bayağı bir hovardalık yapasım var. Demek ki istediğim gibi o şarkıyı söyleyebiliyorum. O şarkı henüz yazılmadı falan. Ne? Ya bu sigara yasağındaki gibi şey mi olacak? Hani orada 62 lira ceza ediyorsun yanlış yaptığında. Ama dersen ki ben parasıyla değil mi kardeşim? 60 lira vereyim içim dersen mapuslara kadar düşebiliyorsun ya. Evet. Öyle bir şey var mı bunda Biz da? Bizde öyle bir şey yok. Parasını verdiğin sürece istediğin şarkıyı istediğin gibi yayında söyleyebilirsin. Ama süre sınırlaması var. Süre sınırını, 8 ölçü. 8 ölçü. Yani tehlif e, gerektirmeyecek. 1 2, 1 2 3 Bu gibi mi? 9-8'lik mi? Hı hı. O ben 1 ölçü. O 1 ölçü. Yani gibi... Bundan 8 tane. Bundan 8 tane yapabilirim. Oh, Bayağı be. da şakır şakır oynarsın yani. <gülüyor> Böyle <siz de> <gülüyor> oh, be, bir ter atarız ya. Ne güzel canım benim ya. Süre sınırlamasını unutma. Evet Fahim biraz da bir biraz, ee, biraz, da, biraz, biraz, biraz da haber vermek istiyorum. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın... <gülüyor> Melek eşi First Lady Michelle Obama çocukların spor yaparak daha sağlıklı olacaklarını iddia ederek Beyaz Saray'da Sağlıklı Çocuklar Fuarı adıyla bir etkinlik düzenledi. Bu etkinliğe 100 çocuk katıldı. 100 çocuktan. Toraman çok... çocuktan ama. <gülüyor> Toraman Amerikan çocuktan. Ee, bu arada hula hop çevirmeye başlamışlar. Siz çevirir miydiniz bilmiyorum da evet. Michelle Obama hula hopta bir numara. 142 kez çevirmeyi başarmış hiç Hadi düşünmeden. Canım. Şakır şakır. <gülüyor> Michelle Obama böyle böyle. Ya ama çevir. Bu... Hula hop ben çocukken çevirebiliyor muydum diye düşünmeye çalışıyorum. Ben çeviriyorum. Bugün hiç çeviremiyorum ya. Yani... Hula hop satılmıyor ya. Sen hula Aa, hop var canım her yerde. Var, yer var. var. var. da ben çocukken de çeviriyorum. Sen çevir de ne hula hop görmüşsün ne benten görmüşsün. Nerelere gidiyorsun sen mazlaya da ben senin aynı potada nasıl bir şey Oyuncakçı. bir Oyuncakçı. Oyuncaklarda hula satılıyor mu? Satılıyor satılıyor tabii. satılıyor. Herde Sen... içinde böyle ...diye ses çıkan malzeme de var. Ha, güzelmiş, kaliteymiş o zaman. Bizim evde var hula Peki şu şey, şey var. var mı? Ondan satılıyorsa ondan alabilirim. Ne? Bir tane ayakta döndürülen. Hay hay zopa gibi bir şey. Üstüne çıkıyorsun da zıplıyorsun ya. Onun kalmadı. Onun ee, ya, onu bir dakika ben bilemedim onu. YouTube'unda gibi hep gösterirler ya böyle zon gidi zon gidi zon gidip diye zıplarsın ya. Yok, ondan, ondan yok. yok muymuştu? Hmm. Tamam neyse 142 kez çevirmeyi başarmış. Çocuklar aman Rabbim bize de öğret diye diye Michelle Obama'nın çevresinde adeta dört dönmüşler ve bu masada burada bitmiş, beyaz saray güzel kapanmış, herkes evine gidip güzel bir uyku uyuyor. Görüntü almak serbest mi mesela böyle bir olayda Michel Obama'nın görüntü dedi? Vaz zaten, çünkü gazetelerde var, hula up şeyleri. Fotoğraf şey, şey, değil, yani böyle. Fotoğraf, fotoğraf değil tabi. Yine altta da müziği döşe. İşte de... Walla orada Michel Obama oynuyor. Olmaz abicim. Şey yaparlarsa çok kötü bir şey. Ne? Orada bilgisayar hula upu silerlerse saçma sapan dönen bir kadın olacak o. Saçma sapan affedersin oynayan şaka. Çalkalayan adeta. Heh, tam... Domuz grip patlar demişler ocakta. Hadi ya. Hı -hı. Sağlık Bakanlığından açıklama. Okullarda panik. Her taraf panik içerisinde. Bu arada e, Ankara'daki e, adını vermeyelim okulda. Ya da verelim işte bahsetti. 26 öğrenci şu anda gayet iyi durumda. 26 kişi ben iyileşmiş. Ben de dinliyordum. E, yani hıfız sahadan bir uzman. Yani şu aşamadan sonra grip konulan insanlar bize ekstra gelip de domuz gripimi mi acaba diye baktırmalarına gerek yok. Gripsen zaten şu anda e, grip için kullanılan ilaçlar domuz gribine karşı da etkili. Bugüne kadar grüken, sadece bir kişi o da bir Yunan vatandaşı gelmiş. Başka hastalık durumları olduğu için o yatarak tedavi edilmiş. Diğerlerine ilaç verip gönderiyorlarmış. Ayakta tedavi öyle ee, hani şeker hastaları, kemoterapi görenler dışındakilere çok ekstra bir e, yatan hasta muamelesi yapmaya gerek yok dedi. Hmm. Ondan sonra Türkiye'deki vakalarda hep ayakta tedavi ediliyor. O kadar da şey yapmayın dedi falan da filan e Zaten o bir kentteki okulun müdürü mü? Artık nesiyse? Müdürü müdürü. Koordinatörü mü? Koordinatörü koydu. Onu konuşmasını şey yaptım. Yabancı dilde konuşuyordu kendisi. Evet, <gülüyor> <gülüyor> ismi de yandı. Öyle hatırlıyorum. Yani o o da çok gayet rahattı. Öyle işte bütün gazetecilerle beraber, yani yine dipti ve yapılan bir röportaj Kimsenin bir şeyden çekindiği de yok kalmamış artık. Keşke orada gazetecilerin üstüne Ama abartmıyor çok ya. fazla falan filan diye. İşte yanında tercümanı var, şeyi var. Bir hoca büyük ihtimalle o da bir hocamız çok değerli. Onun dışında şey de çıkmıştı. On oldu Pakistan okulunda. Pakistan okulunda da çıkmış. Yani bu çıkacak her okulda. Şu an hani bazı okulların ismini veriyor olmamız bilmiyorum mudur yanlışmışlar ama Yardım bütün okullarda çıkacak. Ya ya öbür gün bizde olabiliriz ya bu bu kadar. E... Biz olduğumuzda hepimiz olacağız. O zaman ne yapacağız? Ben eve gitmeyin bari diyorum. Niye? Ne eve de mi bulaştıracağım? Ben de kalırsınız can. Şimdi bir de grip partileri başlamış. Duydunuz mu onu? Nasıl ya? Bir yani, araya geliyor gençler. Bir araya gelip birbirlerine sokuluyorlarmış. Gribi kapalım da vücudumuz direnç geliştirsin diye. Aman bana da öyle yaptılar. Zamanında kaba kulak bulaştırmak için. Ülgede yapmışlar kulak olduğunda... ya. Su çiçeği mahallede su çiçeği varmış ona. Su çiçeği teyze diye gitmişler. Herkes sürünmüş oralarında buralarına sonra yapmışlar hasta hasta. Hadi canım. Ha, su çiçeği popüler. Hayır, bizim olan su çiçeği oldu. Bütün mahalle bizde diye dolaşıyormuş kadın. Su çiçeği günlerinde aşk sözün bittiği yere denk diyor çok. Bu Neyse butim. Oktay reklamla kurtardın yoksa sözün bittiği yerden. daha. Alışverişin doğası bir anda değişir vaziyet. Radyo tutudesiniz moder sorular devam ediyor. Sevgilinin işiler ne yapacağız? falan falan fıstıkçıya bakıyoruz. falan filanlı konuşmalardan kaçınıyoruz. Buyursunlar efendim. Oy. Ah, işte bu ya. Benim tam olarak aradığım müzik buydu yani. Orayı çalalım o zaman ne olacak yani? Ee, televizyon için bir şeyden vazgeçer miydiniz hayatınızda? Yani deseler ki televizyona çıkacaksınız bir şey yapacaksınız ama karşılığında. Bir şeyden vazgeçeceksin. Neden vazgeçeceksin? Televizyonda yayınlayacaklar mı yaptığım şeyi? Tabii tabii yayınlayacaklar. Yoksa güzel bir televizyon mu armağan Yok yok televizyon. O da olur nasıl istiyorsanız. Eski televizyonumuzu koyacaklar mı gösterecekler? Hayır hay. Ben be. sana söyleyeyim televizyon için ben şu andaki televizyonumuzu vermeye hazırım. Ya hayır be televizyona çıkacaksınız işte. E tamam. Nereye çıkacağız ama? <gülüyor> ne yani? O Zuhal Topal'ın programında çıkacaksam hiç çıkmayayım daha iyi. Sana Zuhal Topal'la baş başa bir yemek teklif ediyorum. Ne diyorsun? Televizyon kameralar karşısında. 3 kamer, kamera isterim. <gülüyor> tamam kameralar karşısında. Yok kuşa süreyim biraz. 3 kamera isterim ve Zuhal Topal'ın da e, o Programda yaptığı tiplemeyle gelmesini isterim. Zuhal Topal programında tipleme mi yapıyor? <gülüyor> Maalesef. Ne, tip, bir, Bütün tipleme. gazetelerde bunu başarı gibi gösteriyor. Reklam girmiştir abi sen yanlış anlamsın. Yok hiç? ya sormayın ya. Hadi ya. Hmm. Tanıtıcı reklamdır oğlum o kendine şey yapma birden koyverme. Ya. Sen niye bu programları seyrediyorsun abi? Bırak ne güzel her cevher altın diye program var şeyde onu sayresene sen. Ya ona denk getiremiyorum ki işte. Abi İşler, her güçler falanlı falanlı konuşmalar. Allah Allah onu dijital sayayım. bir platforma üye değil misin? Kaydet sonra seyret arkadaşım. Garip programlar seyrediyorsun. Kaydettiğim hiçbir şeyi sonradan seyretmediğimi fark ettim. Ben, Oo, ben, ben bazı ki. şeyleri kaydettiğim zaman o benim olmuş oluyor artık öyle. Kona yani sahip olma duygusuyla evet, artık vazgeçiyorsun. Hakikaten şey gibi hani Eli bazıları kadar. karnını doyurmak için avlanıyor bazıları zevk için avlanıyor ya benim de böyle kayıt download dünyasında yaklaşım bu. Böyle bir iki şey indirdim Fransızca öğrenme şey indirdim Onları indirdiğimde Fransızca biliyormuş gibi Düşündüm kendimi yoluma devam ettim Açıp da bakmadım ya İndi mi? İndi tamam devam işte sende koleksiyoncu ruhu var da ondan. Ondan mı o? Koleksiyoncu mu? Bilgin koleksiyoncu mi? değil ya. Sahip oluncaya kadar aç gözlü bu. Sahip olduktan sonra her şey önemini yitiriyor. Değişik okumaları açık bir ruhun olduğu kesin. Doğru. Ben başka yorumlar geldi. Ruhunu seviyorum Ege. Şimdi dünyanın en kıllı adamı kim olabilir? Hangi milletten? Hangi <gülüyor> dünyanın mevpiden? Dünyanın en akıllı adamını bilirim ama kıllısını bilemem. Hayır. Dünyanın en kıllısı Çinli çıktı. Çinliler de cillop gibidir normalde. Hiç kıllı Çinli de görmemiştik. Ee, dünyanın en kıllısı Çinli Yu Zhen Huan. Hem ki... kıllısın hem Çinlisin. Hem Çinlisin hem kıllısın doğru. Ee, televizyon için rekorluk kıllarını aldırmaya karar verdi. Yani Vücudunun ya... %96'sı kıl. Kıl, kıl, kıl, kıl. üstte de Çin kılı. Mı? %96. Çin kıl. Yani şu kadar bir, bir alım bölgesi açık. Aynı benim gibi ya. Şuralarda böyle bir. Yüzünde de var mı? dudaklarda dudaktan kalbe diyorum Bak. nerede bakayım ya o oh, tinkle bass tinkle bass <gülüyor> <gülüyor> ama onu söyleyelim hep beraber ya bu tam çok <gülüyor> çok güzeldi 5 liraya değer değil mi tinkle bass, bass ben söylemem ben de söylemiyorum o zaman hep benim cebimden çıkıyor ya para <gülüyor> ayrı Her bir kişi. şey. Siz söylemeyince bozuluyor. <gülüyor> ee, i̇şte bu televizyona çıkacağı söylenince e, estetik ameliyatı olmaya karar verdi. E, estetik ameliyat mı oldu şimdi? Tıraşın adı. Daha doğrusu Maymun Kral rolünü oynayacaktı. <gülüyor> o kadar çok kılın Onun... olsa ben ben yani bence de estetik ameliyatı abi yani çok yani kılın çünkü. O. Eplasyon miraj... ya estetik şey değil ya. Tıraş da olacak şey değil yani öyle. İsradeyle ile hiç olacak hiç olacak değil, yani. şey değil. O adam hakikaten. Kazanlar adam. kaynatırlardı da gene olmazdı. Ee, üstelik de hakikaten acı dolu bir şey olurdu tecrübe olurdu maymun kura, kral rolünü oynayacak ama kendisine yönetmen demiş ki ya çok sempatik olmadın yucum demiş ya <gülüyor> lan demiş maymunun sempati mi olur olmaz mı yucum demiş ya o da demiş ki Yuh'cum ya <gülüyor> ya şimdi bu maymun kral dizisinde bir ilk aranan şey bir oyuncu da şey değil midir ya oyunculuk falan değil midir yani bu adamın sadece <gülüyor> <Abi uzat et gülüyor> kendinden kıllı şeyden, Bunu oynatalım ya bu Makyajdan bir... yırtacağız yani Adamın Ama. iki ihtimal önünde iki yol vardı abi Bir tane ya maymun Birisi bulacak kılıyor. Ormanda Birisi... karşıma iki yol çıktı kıllısını seçtim <gülüyor> Ya maymun bulacak oynatacak Ya da bir kral bulacak oynatacak e, Hiçbir kral da gelip bu adamın şeyinde oynamaz O yüzden maymun bulacak Maymundan da kral Kafa olmaz düz. Kral Bakalım maymunluk da yapar da maymunluktan kral olmaz Zaten maymunun kıllısı makbuldür derdi. Yalnız maymundan tamam. kral olmaz diye biliyorum ben Ne diyorsunuz? Benim de çok oynuyorsunuz diyorum. <gülüyor> Benim de çok ya? oynuyorsunuz. Ben ortaya atıyorum. Ya zaten oyunculukta şirinlik diye bir şey var mı ya Şirinlik ne demek yani? Daha şirin bir maymun haline gelmek için aldırmaya başlamış. Oyunculukta şirinlikten yıllarca ekmek yiyenler oldu ya. Kim mesela? Big McGrawen daha geçen saatte ismini burada. Ryan, ama ek, ekmek yemediği noktada orlarını buralarını açmak zorunda kaldı. Oca iş işten geçmişti. 15 yıl önce o olaydan 15 yıl önce açmış olsaydı oralarını buralarını bugün bambaşka noktadaydı Ekrem. Doğru. Ya, doğru tabii ya değil mi onu düşüneceksin ne zaman nerede neyi açman gerektiğini bileceksin. Sözün bittiği yerde bu haftalıkta bu kadar sevgili dinleyiciler. <gülüyor> o, hakikaten sözün bittiği noktaya gelmişiz sevgili dinleyiciler ne yapalım artık. Hiç sıkıntı yapmıyorsunuz. Ben size açık açık söylüyorum. Ya program bitti falan yani programı tamam açtık, bitti falan O. falan filanla konuşmayın. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlar radyonuzda olacak. Bu sefer haftanın son iş günün sabahı. Deli deli konuşacağız sizlerle birlikte. Güzel bir şekilde cumaya başlayacağız. Bizden hemen sonra rock'n'roll bırakacağım da devam edecek. Radyo OTTÜ'de hoşçakalın. Alışverişin doğası Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar hafta içi her sabah 7'de Radyo OTTÜ'de.